Elhamdülillah Vessalatu vesselamu Alae rasulillah Selamu aleyküm Ve rahmetullahi ve berekatuh Evet değerli kardeşler Allah'ın rahmeti, bereketi, Magfireti tüm Müslüman Aleminin üzerine olsun. Evet, Kur'an-ı Kerim Tefsir dersimize İbn-i Kesir Allah'ın Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son bildiğimiz üzere Furkan suresini ne yapmıştık? Tamamlamıştık. Evet. İnşallah bu akşamda Şuara suresini ne yapacağız? İşlemeye İbn-i Kethir Allah'ın kitabından okumaya devam edeceğiz. Evet. Tabii Şuara suresi Şuara suresi şairlerden gelen bir kelime yani şairler demek Arapçada şu ara şairler Evet 224 ayetinde de tabi şairlerden bahsedildiği için bu sureye şu ara ismi verilmiş Evet 227 ayet 227 ayet Evet mesela muhaliflerin Kur'an'a karşı İleri sürdükleri iddialarından biri neydi? Onun bir şair tarafından meydana getirilmiş olduğuydu değil mi? Evet öyle bir iddiaları vardı. Kur'an peygamber aleyhissalatü vesselamın irşadı ile daha önceki peygamberlerin irşatlarının özde birleştiği ve Kur'an'ın bir şair eseri olmadığını ispat ederek bu iddiayı ne yaptı, çürüttü ve reddetti. Evet. Şimdi Allah Azze ve Celle suratın başında şöyle başlıyor: "A'udhu billahi min ash-shaytanir başlarındaki mukadda harfleri. Mukadda harfleri daha önce Bakara suresinde de aynı bunu ne yapmıştık? Açıklamasını yapmıştık. Evet. Daha sonra ne diyor Allah Azze ve Celle? Tilke ayetul kitabil mubin. Evet. Yani bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Evet. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Yani ne demek? Bunlar Kur'an ayetleridir. Bunlar Kur'an ayetleridir. Yani hakkı batıldan sapık yolları, sapık yolları doğru yoldan ayıran, doğru yoldan ayıran her şeyle açık seçik ve beş belli olan bir kitaptır bu. Evet. Yani demek ki biz de eğer ki doğru yol bulmak istiyorsak sapmış yollardan kurtulmak istiyorsak ilk müracaat edeceğimiz yer neresiymiş? Allah'ın kitabıymış değerli kardeşlerim. Evet. Daha sonra Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. لَعَلَّكَ بَاهِيُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ Evet. Onlar iman etmiyorlar diye iman etmiyorlar diye neredeyse diyor kendini öldüreceksin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Evet neredeyse kendini öldüreceksin. Yani o aşırı üzüntüden ve iman etmelerini ileri derecede arzu ettiğinden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam onların iman etmelerini çok istiyordu. Tabi yani düşünsene inmiş Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ne yapıyor? Tebliğ yapıyor. Davet ediyor ama insanlar o bulunduğu akrabaları değil mi bulunduğu topluluk şey yapmıyorlar kabul etmiyorlar demek ki demek ki değerli kardeşlerim yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile ne yapamıyor hidayet veremiyor diyor ki Allah Azze ve Celle onları iman etmiyorlar diye neredeyse kendini öldüreceksin evet şimdi bu buyruk Allah tarafından Resulullah Sallallahu Aleyhi ve selleme, Kafirler arasından ona iman etmeyenlerin iman işleri dolayısıyla nedir? Bir tesellidir. Evet bir teselli. Allah Azze ve Celle Resulü ne yapıyor? Teselli ediyor. Mesela Fatır Suresi'nde 8. ayetinde buna benzer ne diyor? O halde onlar için hasretler duyarak kendini bitirme. Hidayet benden diyor Allah Azze ve Celle. Kendini üzme, kendini bitirme ey Allah'ın Resulü. Yani Öyle. çünkü peygamberimiz çok hassas, çok hassas, kendini insanların anlattığı şeyi kabullendirmek için çok hassas. Ama Allah Azze ve Celle ne yapıyor teselli, üzülme diye yani kederlenme. Evet. Yine Kev süresinde ne diyor Allah Azze ve Celle? Bu sözüne iman etmediler diye ara arkalarından üzülerek kendini helak edeceksinler deyse diyor. Evet. Yani. Daha sonra Allah Azze ve Celle devam ediyor. Dördüncü ayet kerimesinde اِنَّ شَاءْ نُنَزِّلْ min مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَزَلَّتْ عَنَاكُهُمْ لَهَا خَادِعِينَ Evet. Eğer istesek diyor Allah Azze ve Celle eğer istesek gökten üzerlerine bir ayet indiririz de diyor onların Boyunları ona eğili verir. Evet. Eğili verir. Yani Allah Azze ve Celle istese, Allah istese ne yapar? Çaresiz olarak kendilerini iman etmek zorunda hissedecekleri bir ayet indirirdi. Ama Allah Azze ve Celle böyle yapmıyor. Dileyen imanesin dileyen ne yapsın? Küfretsin. Allah Azze ve Celle istedi şu anda da aynı şeyler geçerli. Şu anda geçerli değil mi? Şu anda da geçerli. İstese Allah Azze ve Celle bütün insanları kendine ne yapar? Secdettirir. Ama ne yapmıyor Allah Azze ve Celle? Diyor doğru olmaz bu işler. Bana isteyen kullarım. Yani bir takım şeyler olmadan iman etmesi gerekiyor kulumun diyor. Evet. Yani Allah Azze ve Celle herkesten nasıl bir iman istiyor? ancak kendi istek ve iradeleriyle. Evet. Kendi istek ve iradeleriyle ne yapmasını istiyor? İman etmesini istiyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle 5. ayet-i kerimede onlara diyor, "Rahmandan yeni bir öğüt gelse, Rahmandan yeni bir öğüt gelse, muhakkak ondan yüz çevirirler." Yani onlara semadan ne zaman kitap gelirse mutlaka insanların çoğu ondan yüz çevirirler. Şu anda da yüz çevirenler var değil mi Allah'ın kitabında? Yok mu? Var. En büyük sıkıntı hadi inanmayanları geçtik. Yani içimizde hiç Allah'ın kitabına inanmayan insanlar var. E biz Müslümanlar da yüz çevirmişiz Kur'an'dan maalesef. Yani bizler de giriş çevirmişiz. Yani Kur'an-ı Kerim'e gündeliğimizin 24 saat boyunca kaç dakikamızı ayırıyoruz? Evet. Özeleştireli yapalım. Özeleştireli yapalım. Kur'an Allah'ın kitabını ne kadar önemsiyoruz? Allah'ın kitabını günde 24 saatimizin kaç dakikasına ayırıyoruz okumaya? Evet. Yani o yüzden yani sadece Kafirlere laf söyleyerek Sadece müşriklere laf söyleyerek Bu işi kendimizi temize Çıkartamayız Bugün en büyük sıkıntı Müslümanların Allah'ın kitabına Önem vermeyişlerinden dolayıdır Değerli kardeşlerim evet. O yüzden Bu konuda özellikle Kur'an öğrenmeyen kardeşlerimiz Kur'an öğrenmesi lazım Ve bu Kur'an'ı da Sadece Arapçasıyla değil Manasıyla da Okumaları gerekiyor ki bilsinler Allah Azze ve Celle'nin ne indirdiğini, ne buyruklar indirdiğini, bizler için hangi öğütler indirdiğini bilsinler. Evet. Daha sonra Allah Azze ve Celle artık onlar diyor gerçekten yalanladılar, alay ettikleri şeyin. Haberleri kendilerine yakında gelecektir diyor. Evet. Yani onlar kendileri gelen hakkı ne yapmışlar? Yalanlamışlar. Evet. İşte bu yalanlamalarını haberini bir süre sonra Allah Azze ve Celle onlara bildirdi. Daha sonra Allah Azze ve Celle 7. ayet kerimesinde اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَا الْاَرْضِكَمْ اَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَر۪يمٍ Evet. Yeryüzüne bakmazlar mı diyor. Yeryüzüne bakmazlar mı ki biz orada her güzel çiften nice bitkiler bitirdik. Evet. Yani Allah Azze ve Celle Resulüne aykırı durmak ve onun kitabını yalanlamak cesaretini gösterenlerin dikkatlerini Egemenlik ve saltanatındaki azametine, şan ve şerefinin yüceline çekiyor. Evet, dikkatini oraya ne yapıyor? Onların çekiyor. Çünkü o her şeyin üzerinde kahredici güce sahip, pek büyük ve her şeye gücü yeten Allah Azze ve Celle'dir. Evet, o yeri yaratır, yerde ekinler bitirir. Mahsuller çıkartır ve hayvan türlerinden her türlü güzel çifti yetiştirip bitirer. Evet. Daha sonra 8. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki İnne fî de âyâh Evet. Muhakkak bunda bir ayet vardır diyor. Muhakkak bunda bir ayet vardır. Ve mâ kâne ekferuhum Muhminin. Halbuki onların çoğu mümin değildirler diyor. Allah Azze ve Celle. Evet. Yani ayetten kasıt, yer yayan, semanın tavanını yükselten her şeyi yaratının kudretine delir. Evet. Bununla birlikte yine de insanlar ne yapıyorlar? Çoğu diyor iman etmezler. Allah Azze ve Celle'nin söylediği bu. Yani resullerini, o gönderdiği kitapları ne yapar o insanlar? Yalanlarlar, iman etmezler. Halbuki Allah azze ve celle ne diyor? Ve inna rabbeke lahu'l azizur rahim. Rabb'in aziz ve rahim olandır. Evet. Yani aziz her şeyin üstünde olan her şeyi emre altına alan ve yenik düşüren rahimde yarattıklarına nedir? Merhametli olandır. Yarattıklarına merhametli olan. Dolayısıyla da kendisine Allah Azze ve Celle isyan edenleri çarçabuk cezalandırmayıp aksine ona ne yapar? Onlara süre tanır. Süre tanır. Ona Onlara ne yapar? Mühlet verir. Vazgeçmezse işte Allah Azze ve Celle diğer kavimleri yakaladığı gibi ne yapar? Yakalayıverir. Evet. Şimdi e, Hazreti Musa Aleyhisselam ve e, Firavun'la alakalı ikisi arasında bazı şeyler e, geçiyor. İnşallah buna e, değineceğiz. Diyor ki Allah... Ve iznâde rabbuke Musa. Musa şöyle Rabbine seslenmişti. Yani dille kavmel zalimin. Evet. Git o zalimler topluluğuna. Git o zalimler topluluğuna. Kavme <gülüyor> firavun. Firavunun kavmine. Firavunun kavmine. Ala <gülüyor> yettekun. Ela yettakun. Onlar korkmazlar mı? Allah Azze ve Celle. Onlar korkmazlar mı o firavunun kavmi? Ne diyor? Kâle dedi ki, dedi ki, Rabbi inni aḫafu ay yuqevibun. Evet. Rabbim gerçekten ben, Rabbim gerçekten ben, beni yalanlayan, yalanlarlar diye ne yapıyorum? Korkuyorum. Evet. Daha sonra, ve diğik cüri, ve layn taliqul isani, færsil ila Harun. Evet. Ve göğsüm daralır, dilim çözülmez. Bunun için Haruna da işte bir elçilik, yani bir yardımcı ver diyor, benim yanıma diyor. Evet. Daha sonra, Valem, aliye zambun, fa kafu ay Evet. Ayrıca onların bana isnane ettikleri bir suç da vardır. Evet, Musa Aleyhisselam orada bir suç işledi, değil mi? Kendine göre. Onun için beni öldürmelerinden korkuyorum diyor Musa Aleyhisselam. Evet. Yani mesela e, bu ayetlerle alakalı. Taha suresi 25 ve 36. ayetler arası ne diyor? Rabbishrahli sadri ve yessirli emri vehlul uttakli uktadan min lisani leh qawmi yani dedi ki Rabbim göğsümü genişlet işimi kolaylaştır bir de dilimden bağı çöz ki sözümü anlasınlar bana Ailemden bir yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Onunla sırtımı pekişti ve onu işimde ortak yap. Ta ki seni çok tesbih edelim. Seni çok analım. Çünkü ben bizi hakkıyla görensi, istediğin sana verildi. Ey Musa diye buyurdu Allah Azze ve Celle. Rabbiş eûzu billâhimineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri. Vehlül uktetem millisani yefkahu kavli. Evet. Şimdi tabii Nusa Aleyhisselam bunları niye söylüyor? Çünkü o Mısır'dan çıkarken ne yapıyor? Kıbdi diye birisini ne yapıyor? Öldürüyor. Kıbdi bir kişiyi. Evet. Onunla alakalı e, mesele diğer e, Taha Suresinde falan da ne yapıyor? Anlatılıyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle diyor ki buyurdu ki asla diyor. Asla. Yani sen korkma ey Musa. Kesinlikle sana bir şey, bir zarar gelmeyecek. Ben seni koruyacağım. Evet. İkiniz diyor Allah ayetlerimizle gidin. Muhakkak biz sizinle birlikteyiz, işitenleriz diyor. Evet. Yani bu buyruk ben sizinle beraberim işitir ve görürüm. Nasıl bir beraberlik bu? Bu nasıl bir beraberlik? Yani ilmiyle bir beraberlik. Allah Azze ve Celle'nin yani bilmesi, Allah'ın nedir beraberliği ilmi bir beraberliktir. Kendisi zatıyla beraber değil tabii ki. Burada iyi ayırt etmemiz lazım. Evet. Daha sonra Allah Azze ve Celle 16. ayette. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَا فَقُولَا اِنَّ Rasul رَبِّ Alamin. Evet ikiniz Firavun'a gidin ve deyin ki gerçekten biz alemlerin Rabbinin Resulleriyiz. Evet. Nitekim Taha Suresi yine 47. ayette bu buyruğa benzer. Allah ne dedi? Gerçekten biz senin Rabbinin Resulleriyiz. Gerçekten biz senin Rabbinin resulleri izlediler Musa aleyhisselam Firavun'un karşısına geçtiği zaman. Evet. Daha sonra 17. ayette en bani İsrail. Evet. Yani İsrailoğlarını bizimle gönderesin diye. Yani o İsrail yollarını artık o esaretten, emrinden, işkencelerinden dolayı onları ne yap? Serbest bırak. Firavun'a öyle söylüyor. O Firavun'a bunları serbest bırak. Çünkü onlar Allah'ın, Allah'a iman eden kulları, onun ihlasa ermiş taraftarlarıdır. Böyleyken onlar senin yanında hor ve hakir kılan azap ve işkenceler altındadırlar. Tabi Musa Aleyhisselam bu sözleri söyleyince Firavun ne yapıyor ona şey olarak artık orada onlardan tamamen yüz çeviriyor ve küçüm, küçümsüyor onları. Küçümseyici ve değersiz gözen bir gözle ne yapıyor onlara bakıyor ve şöyle diyor. Diyor ki Musa Aleyhisselama Kale <gülüyor> elem Rabbin kafiina veladav velibte feena min umurika sinin. Evet. Yani ne diyor? Sen çocuk iken yanımızda seni beslemedik mi biz? Seni yanımızda beslemedik mi? Ömrümden nice seneler aramızda kalmamış mıydın sen? Evet. Ne diyor? Ve işlediğin o işi de yaptın, sen nankörlerdensin diyor Firavun Musa Aleyhisselam'a. Yani ne demek bu ayetlerin tefsirinde? Sen diyor yani aramızda, evimizde, yataklarımız üzerinde terbiye ettiğimiz, besleyip büyüttüğümüz, senelerce kendisine nimetler ihsan ettiğimiz bir kişisin. Bütün bunlardan sonra sen... Bu iyiliklere karşı kötü bir işle cevap verdin. Nankörlük ettin sen. Firavuna göre yani. Evet. Bizden birisi birisini öldürdün. Bizden birisini öldürdün. Ve sana yaptığımız bütün iyilikleri inkar ettin. Reddettin. Bundan dolayı ne diyor Firavun ona? Sen nankörlerdensin. Yani yapılan iyilikleri inkar edenlerdensin. Daha sonra Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam Kale dedi ki Fa'altuha İzev ve ana min dallin Evet O işi işlediğim sırada Ben diyor cahillerdendim O işi işlediğim sırada Ben cahillerdendim Yani Bana Vahiy gelmeden önce Allah bana risalet ve nübüvvet nimetini ihsan etmeden önce ne yapmıştım? Bu cahilliği cahilli yapmıştım. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki ben delalet içerisinde olanlardandım buyruğunu cahillerdendim diye ne yapıyor? açıklıyorum herhaldeki gibi. Yine Abdullah bin Mesud'un kıraatinde bu şekilde. Yani orada ben delalet içerisinde olanlardandım şeyi nedir? Ben cahillerdendim. Böyle açıklıyor İbn Abbas. Daha sonra sizden korkunca da diyor. Sizden korkunca da aranızdan kaçtım da Rabbim bana bir hüküm bağışladı. Ve beni peygamberlerden kıldı beni peygamberlerden kıldı. Yani önceki halim bitti, yeni bir durum ortaya çıktı. Artık Allah beni sana elçi gönderdi. Eğer ben ona itaat edersen kurtulurum. Onun emrine aykırı hareket edersem de ne olurum? Helak olurum. Evet. Daha sonra Musa Aleyhisselam yine şöyle diyor. فَتِلْكَ نِعَمَتُونَ Temunneha aleyye en abbette beni İsrail. Evet. Yani sen İsrail oğullarını köleleştirdiğin için bunu nimet diye başıma kakıyorsun diyor. Evet. Yani senin bana yaptığın iyilikler ve beni terbiye etmen İsrail oğullarına yapmış olduğun kötülüğün bir karşılığıydı. Çünkü sen onları köleleştirmiş, hem kendinin hem yönetiminin altındakilerin zor ve meşaketli işlerinde istediğin tarafa gönderdiğin hizmetçilere dönüştürmüştün. Senin onlardan bir kişiye yapmış olduğun bir iyilik onların tamamına yapmış olduğun kötülüğe denk olabilir mi? Yani senin İsrailoğullarına yaptığın kötülüklere nispetle sözünü ettiğin şeyin hiçbir kıymeti yoktur. Evet. Daha sonra Devam ediyor Allah Azze ve Celle. Firavun diyor ki, Firavun Kale dedi ki Firavunu ve ma rabbul alemin alemlerin Rabbi dediğin nedir? diyor Firavun. Alemlerin Rabbi diyorsun sen. Alemlerin Rabbi tarafından gönderildik sen. Alemlerin Rabbi dediğin nedir? diyor. Soruyor. Yani Firavun küfrünü azgınlıkta ayak diremesini, haddi aşmasını ve hakkı bile bile inkar etmesini bu türlü sözle ne yapıyor? Aktarıyor. Diyor ki, alemler bir dediğin nedenidir senin. O kadar kibir, o kadar büyüklük var ki onda. Yani böyle söylüyor. Mesela Kasas suresi 38. ayette ne diyor? Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Tabi burada Musa aleyhisselam ona geldiği zaman ne dedi? Dedi ki şüphesiz ben alemlerin Rabbinin Rabbinin resulüyüm. deyince işte Firavun da böyle söylüyor. Alemin Rabbi deneymiş. Evet. Daha sonra açıklıyor onu. Diyor ki "Kâle Rabbus semâvâti vel ardı beynehum." Göklerle yerim ve onların arasında olanların rabbidir diyor Firavuna. Evet. Yani Allah açıklarken ne diyor? O diyor, bütün bunların yaratıcısı, her şeyin maliki sahibi, onlar da dilediği gibi tasarrufta bulunandır. Evet. Ayetin devamında. İn kuntum muqinin. Evet. Eğer gerçekten inanan kimseler iseniz. Yani ne demek? Eğer yani diyor sizin inanan kalpleriniz, inanan kalpleriniz ve eşyayı derinliğine gören basiretleriniz varsa tabii ki. Evet. Daha sonra tabii 25. ayet-i kerimede Gale dedi ki, Gale dedi ki, Liman hablhu, ale, O etrafında bulunanlara ne diyor? İşitiyor musunuz diyor bu Musa'nın söylediğini. İşitiyor musunuz bunu? Küçümseyerek yine, evet. Yani o devletin başında bulunanlara ne yapıyor? Dönüyor diyor ki, işitiyor musunuz bunu? Yani küçümsüyor Musa Aleyhisselamın söylediğini. Yani. Sizler bu kimsenin sizin benden başka bir ilahınız olduğunu iddiasını ileri sürmesine şaşmıyor, hayret etmiyor musunuz siz yani? Kalkmış bize Allah'ın Resul Allah Resulü'üm diye Allah tarafından gönderildiğini söylüyor. Yani Allah'tan başka hak ilah yoktur diyor. Yani siz bu söylenilen şeye şaşmıyor musunuz diyor Firavun. Evet. Daha sonra... Musa Aleyhisselam cevap olarak şöyle diyor. Musa Aleyhisselam. Evet. Diyor ki, Kale Rabbukum. Musa dedi ki, Ve Rabbu abâikumul evvelîn. Evet. Yani, O sizin de Rabbinizdir. Hepisine söylüyor bunu. O sizin de Rabbinizdir. Sizden önceki atalarınızın da Rabbidir. Evet. Onlara öyle cevap veriyor. Hep sizin Rabbinizdir Allah hem de sizden önceki atalarınızın da Rabbi'dir diyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle, inna Rasulukumul Ladi Urusile ileykom la Majnun". Evet. Firavun ne diyor? Firavun, size gönderilen bu elçiniz diyor. Size gönderilen bu elçiniz. Mutlaka mecnundur. Yani delidir diyor. Evet. Yani onun ortada benden başka ilah bulunduğu iddiası akılsızca bir iddiadır diyor. Yani bu yani kalkmış bize Allah'tan başka ilah olmadığını söylüyor. Ben burada ilah olarak dururken diyor Firavun. Evet. Yani benden başka bir ilah tanıyor musunuz siz? Öyle bir şeyi var Firavun'un. Evet. Daha sonra tabii Musa'da bu Firavun'un söyledikleri sözleriyle onların akıllarını sokmaya çalıştığı şüphe uyandırıcı sözlerine karşılık ne diyor? "Kâl Rabbul Mashriqi vel Maghribi ve mâ O diyor, doğunun, batının ve onların etrafında olanların Rabbidir. Olanların Rabbidir. İn kuntum ta'kilûd. Evet. Eğer ama akıl erdirirseniz. Ta'kilûn. <gülüyor> akıl erdirirseniz. dedi. Evet. Tabi. Burada firavun bu şekilde yenilgiye uğratılıp ileri sürecek bir delili kalmayınca konumunu, gücünü ve otoritesini kullanma yoluna başvurdu ve bunun kendisine fayda sağlayacağına Musa aleyhisselam hakkında da işe yarayacağına inandı. Ya baktı şaştı kaldı. Yani bu Musa aleyhisselamın ona reddiyelerine karşılık ne yaptı? Şaştı kaldı. Cevap da veremiyor bu sefer. Ne yapıyor bu sefer? Hükümdarlığına yani kaba kuvvete başvuracak. Evet. Bundan dolayı ne diyor? Firavun Kale dedi ki La in ittehazıta ilahen gayri le ece' alenneke minel mescunin. Evet. Devamında yine ne diyor? Eğer benden başka diyor ilah edinirsen elbette seni zindana atanlar, atılanlar arasına katarım diyor. Nusa aleyhisselama. Evet. Muhakkak seni zindana atılanlardan ne yapacağım? Zindana atacağım seni diyor Musa Aleyhisselam'a. Evet. Musa Aleyhisselam da diyor ki Kale evvel bir bi im mubin. Ben sana apaçık bir şeyle gelmiş isem de mi beni zindana atacaksın? Evet. Daha sonra Kale fe'ti bihi in kuntemine sadeqin. Peygamber ne diyor? Eğer doğruyu söyleyenlerden isen haydi onu getir bakalım. Öyle diyor. Eğer doğru söylüyorsan sen hadi getir bakalım o söylediğin şeyi. Daha sonra feleka asahu feiza hiya Musa bunun üzerine ne yapıyor? Asayı yere bırakıyor. Asayı yere bırakıyor. O da hemen neye dönüşüyor? Koca bir ejderhaya dönüşüyor. Ejderha verdi diyor ayet-i kerimede. Evet. Yani o ejderha nasıl? Oldukça açık. Belli ve kocaman ayakları, kocaman bir ağzı, dehşet verici ve korkutucu bir şekliye sahip bir ejderha. Evet. Bir de nedir Firavun'un ikinci mucizesi? firaun ikinci müzesi. Venaza yedahu fe iza hiya bayda'u liz Evet, elini çıkardığında bakanlara bakanlara ben beyaz görünü verdi. Yani o koyuna soktuğu zaman ne oldu? Oradan bir nur. Bir bembeyaz bir şey. Bir nur çıkıverdi. Evet. Bu da Musa Aleyhisselam'ın ikinci mucizesiydi. Firavuna karşılık. Evet. Tabi Firavun bunları görüyor. O kocaman ejderhayı işte Musa Aleyhisselam'ın gözünden çıkardığı şeyi görüyor. Yine de ne yapmıyor? İman etmiyor tabi. İman etmiyor. Direniyor. Diyor ki yani mesela Yalanlıyor Musa Aleyhisselamı. Daha sonra ne diyor? İleri gelenlerine dedi ki, Firavun. "قال لِلْمَلَائِحَلَهُ إِنَّهَاذَا لَسَاحِرٌ أَلِيمٌ". Firavun etrafında ileri gelenlerine dedi ki, muhakkak ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Bu sefer Musa Aleyhisselamı sihirbazla ne yapıyor? Sihirbazlıkla itham ediyor. Evet yani bu var ya bu bu sihirde çok üstün birisidir. Çok maharetli bir, birisi. Yani düşünsene asasını yere koyduk, kocaman bir ejderha verdi yani. Koyundan bir şey çıkarttı bembeyaz. Bir nur. İşte diyor bu çok büyük bir sihirbazdır ha. Yani Firavun öyle söylüyor. Evet. Daha sonra ne diyor? İftiralarına devam ediyor. Yüridi ay yuxrjekum, min arzikum, bsihri. Yani sizi sihri ile yerinizden çıkarmak istiyor bu. Çıkarmak istiyor. Fama da Evet. Ya, ya siz ne buyurursunuz, ne söylüyorsunuz? Yani bunun hakkında. Evet. Onlara soruyor. Şimdi bu sözleriyle tabi Firavun aldatıcı bir propaganda ile onun bu yaptıklarının mucize türünden değil de sihir türünden olduğunu göstermeye ne yaptı çalıştı. Sonra da ona karşı durmaya, onu inkar etmeye, onları teşvik edip harekete getirmek için de böyle söyledi. Yani bu, o bu yolla insanların kalplerini kazanmak istiyor. Böylelikle yardımcılarının, destekleyicinin, izleyicilerin çoğalmasını ve sizin elinizdeki devlet güç ve imkanlarınızı ele geçirerek sizi yenik düşürmek elinizden ülkenizi almak istiyor. O halde siz bana ona karşı ne yapacağımı görüşlerinizi belirterek söyleyin. Evet, onlara, o danışmanlarına soruyor. Diyor ki ne yapalım yani bunun hakkında ne söylersiniz bana? bize Bana bu konuda bir öğüt verin. Bu konuda ne yapacağımızı söyleyeyim. Evet. Tabii onlar da diyorlar ki ne diyorlar? Kalu ercihi ve ahahu ve ba'f fil Evet. Dediler ki onu ve kardeşini o Musa'yı ve Harun'u oyala Ve şiirleri toplayıcılar gönder. Toplayıcılar gönder. Evet. Yettuke bikulli sehharin alim. Çok iyi bilen bütün sihirbazları sana getirsinler. Evet. Yani onu da kardeşini de o kardeşi Harun'u da senin ülkendeki şehirlerden ve devletinin çeşitli bölgelerinden sihiri çok iyi bilen herkes toplanıp bir araya gelince kadar oyala geciktir. Ta ki bu sihirbazlar da Musa'nın getirdiğinin bir benzerini getirsinler. Böylelikle sen onu yenersin. Ona karşı zaber elde eder, güçlenirsin. Firavun onların bu isteklerini ne yapıyor? Kabul ediyor. Evet. Bu ise Yüce Allah'ın bu hususta onların lehine olanları yönlendirmesinden ibaretti. Böylelikle bütün insanlar büyük bir düzlükte bir araya gelip toplanızlar O bayram dedikleri, bayram günü dedikleri zaman... Ne yaptılar? Toplandı bütün herkes. Evet. Allah'ın ayetleri, belgeleri tartışılmaz. Delilleri gündüzün ortasında açık seçik bir şekilde insanlara karşı ortaya konusun. Evet diyoruz ya yani kulların fiilleri de kimin elinde? Allah Azze ve Celle'nin elinde. Yani bir şey bunlar hep ne yapmış? Allah'ın yazdığı şeyler. Firavunun O e, firavuna söyleyenlerin içine böyle bir şey söylemelerini ne yapıyor? Allah Azze ve Celle diliyor. Onlar da böyle söylüyorlar. Firavun da ne yapıyor? Bunu ne yapıyor? Uygulamaya koyuyor. Evet. Şimdi tabii burada duralım inşallah. Ee, bir sonraki dersimizde inşallah e, bu sihirbazların gelmesi devam edecek. Musa ile Firavun e, e, kıssası devam edecek. Sihirbazlar gelecek. Sihirbazlar karşısına neler oluyor neler bitiyor bunlar anlatılacak inşallah. Evet. 38. ayetten almak üzere yine kaldığımız yerden devam ederiz İbn Kesir Rahimullah'ın tefsirini okumaya. Evet. Kan salacakla değerli kardeşlerim Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik en la ilahe illa ve tub ile